Evet. İşin, dışarıdaki ışığa göre kendini ayarlıyor. Kesinlikle. Hiç hiç dokunmuyor ya. o Geri ne var hiç yormuyor yani. Hiç anlamıyorsun. Alt Tabii ışığı mi? onu ayarlıyor, zemin rengini ayarlıyor. Gözü en çok görmeyen şeyleri ayarlıyor. <gülüyor> Hele o var. Kitap okumak için yapmalı var. şey Likit mürekkep kullanıyorlar. Onlar zaten tamamen içi yani. Kitaplar daha iyi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهته الله فلا مضل له ومن يضل فلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله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 يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة عيوننا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفس طرفة عين وأصله لشأن كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والذلع الدين وغلبة رجال اللهم أنت عدود وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك وقاتل حسبنا الله والنعم الوكيل نعم المولى والنعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنا أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفسنا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ولكل وجهة ومولها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله بجميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَاللَّهِ بِغَافِلٍ أَمَّا أَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولا أتم من يامتي ولا أتم من عليكم ولعلكم تهتدون كما فِيكُمْ فيكم رسولا منكم يتل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أنكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين من يستعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا آمين والحمد لله رب العالمين okumuş okuyacağımız okuduğum kuran yazmış Şan'da Bakara Suresi'nin 146. ayetinden 153. ayete kadar bunun mealini ve kelime manasını ondan sonra nüzul sebebini okuyacağız inşallah. Ellezina <Sessizlik> <Sessizlik> ataynahum kendilerine verdiklerimiz kime el Kitab'ı ve kitabı verdiklerimiz Ya'rifûne, onu tanırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Onu tanırlar. Nasıl? Kema gibi ya'rifûne, tanıdıkları, ebnâehum, öz oğullarını tanıdıkları gibi onu tanırlar. Ve inne buna rağmen gerçekten ferîkan bir grup minhum onlardan li yektumûne gizlerler. Neyi? El hakka hakkı. Gerçeği gizlerler. Ve hum ya'lemun. Bildikleri halde. Yani kendilerine kitap verdiklerimiz diyor. Onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yahudiler ve Hristiyanlar. Buna rağmen onlardan bir grup gerçekten bildikleri halde bile bile hakkı gizlerler. <gülüyor> el hakku o hak min rabbike rabbindendir. Felle tekunen o halde sakın olma ne olma minel mumterin şüphe edenlerden olma. O hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma diyor Allah Teala. Ve herkes için vardır ne vardır vecihetun bir yön huve muvelliha ona döndürücüdür. Fastabiqul fastabiqu o halde koşun nereye? el hayratı hayırlara koşun. Eyne her nerede matekun olsanız da. Nerede olursanız olun fasbuku'l hayrat. Hayırlara koşun. Maalesef bugünün insanı hayırdan çok şerre koşuyor. Ye'ti bikum bir araya getirir kim Allahu Allah kimi getirir cem'iyan hepinizi. Hepinizi bir araya getirir. İnne şüphesiz ki Allah Allahü Allah, ala kulli şeyin her şeye kadirun kadirdir, gücü yeter. Herkes için bir yön vardır ki ona döndürücüdür. Geçen mesela hafta gördüğümüz kıblenin değişmesiyle, işte Cenab-ı Hak yine burada onu, ona işaret ediyor. Herkes için bir yön vardır ki ona döndürücüdür, kişi ona yönelir. O halde hayırlara koşun, her nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir, Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir, her şeye kadirdir. Ümmetlerden her birinin yüzlerini döndüreceği bir kıblesi vardır. Ey müminler, hayır işlere koşmaya ve onlarda acele etmeye bakınız. Yani bu yön, yöne mal ki yönelmişseniz, siz nerede olursanız olun, ister yüzünüzün en derin yerlerinde, isterse dağların tepelerinde bulunun, Allah sizin hepinizi hesap için toplayacak ve doğru yolda gidenle yanlış yolda gideni birbirinden ayıracaktır. Bedenleriniz ve cisimleriniz parçalanıp dağılsa da şüphesiz Allah sizin bu parçalarınızı yeryüzünde toplayıp bir araya getirmeye kadirdir. Evet. Evet, bu Bakara suresinin 148. ayetini okuduk. Şimdi 149. ayet. Ve men haythu her nereden harac te çıkarsan fevalli çevir وجهek yüzünü şatra tarafına. Hangi tarafa? El-Mescid el-Haram, Mescid-i Haram tarafına. Kabe tarafına Ve inne muhakkak ki o Kabe O Kabe Lil hakkı Bir haktır, bir gerçektir O Kabe'ye yönelmek bir haktır, bir gerçektir Neden? Mir rabbike, Rabbinden Ve ma değildir Allahu Allah Ne değildir? Bir gafilin, gafil değildir Neden? Amma te'amelune Yaptıklarınızdan gafil değildir Yani Cenab-ı Mevla Nerede çıkarsan yüzünü mescidi haram tarafına çevirir. Yani nereye gidiyorsan git. Muhakkak ki o Rabbinden bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 49. ayeti okuduk. 40, 50. ayeti okuyoruz şimdi. 140-150. 149-150 okuyoruz. Ve min haythu her nereden haracite çıksan da fevelli çevir veciheke yüzünü Şatra tarafına, nereye? El-Mescid-el-Haram, Mescid-el-Haram tarafına. Ve ne, herne makuntum olsanız da fevellü çevirin, vücu heküm yüzlerinizi. Şatra onun tarafına. Li ella yekune bulunmasın nasi ki insanlar için, aleykum aleyhinize hüccetum bir delil. اِلَّا الَّذ۪ينَ zulmedenlerden müstesna Minhum onlardan Fela tekşevhum O halde onlardan korkmayın Vahşevni benden korkun Veli utimme Ki tamamlayayım Neyi tamamlayayım? Nîmeti nimetimi Aleykum size olan Ve allekum umulur ki tehtedun Hidayete erersiniz ''Her nerede çıksan da yüzünü mescidi haram tarafına çevir, her nerede olsanız da yüzlerinizi onun tarafına çevirin ki insanlar için aleyhinize bir delil bulunmasın. Yalnız onlardan delilsizce zulmedenler müstesna, delilsiz konuşanlar. O halde onlardan korkmayın, benden korkun ki size olan nimetimi tamamlayayım. umulur ki hidayete erersiniz.'' Katade'den rivayet ediliyor ki o şöyle demiş Mekke müşriklerinin Muhammed nasıl kıblemize dönmüşse yakında dinimize de dönecektir. Demeleri üzerine bu ve devamındaki ayeti kerimeler nazil oldu. Onlar zannettiler ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden Kabe'ye döndü döndü zannettiler. Onlar işte efendim Bugün kıblemize döndüyse yarın da dinimize dönecektir. Yani müşrik olacaktır. Haşa. demeler üzerine bu ayet-i kerimeler nazil oldu. Yani bu ayetin nüzul sebebi buna binaen. Kema gibi erselna gönderdiğimiz gibi Neyi? Fikum içinizde ve içinizde bulunan Kimi? Resulen resulü minkum sizden olan Yetlu okuyor aleykum size Neyi okuyor? Ayatina, ayetlerimizi okuyor. Ve kum sizi arındırıyor. Temizliyor, berraklandırıyor. Neyle? Ve yuallimukum, size öğretiyor. Öğretmekle. Neyi? El kitabe kitabı. Vel hikmete, hikmeti, ince anlayışı. Ve yuallimukum, öğretiyor. Malem tekunu ta'lemun, bilmediğiniz şeyleri de size öğretiyor. 151. ayet. Sizden olan ve içinizde bulunan Resul, Resulü gönderdiğimiz gibi, size ayetlerimizi okuyor, sizi arındırıyor, size kitap ile hikmeti öğretiyor ve size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. O halde, fethkuruni o halde beni anın ki bakın burada fethkuruni o halde beni anın ki Ezkurkum ben de sizi anayım. Bakın Mevla ne diyor? Yani beni zikredin, hatırlayın. Beni anın, ben de sizi anayım. Veskuru li bana şükredin. Ve la bana nankörlük etmeyin. O halde beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana küfür nankörlük etmeyin. Ya yu'llezina amenu, ey iman edenler. استعينوا yardım isteyin ne ile bis sabri sabır ile daha ve salati ve namaz ile inne muhakkak ki Allah'a Allah ma sabirin sabredenlerle beraberdir ey iman edenler sabır ile namaz ile Allah'tan yardım isteyin muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir sabır nefsi Allah'ın emrine zıt şeyler yapmaktan alıkoymaktır bunu tam tersi de isyana düşmemektir. Yani mesela efendim Allah'ın emrine zıt olan şeyleri yaptığın takdirde o sabırdır yani. Mesela bir şeyi Allah emrettiyse sabır üç yerde olur. Bir, ibadette sabır. iki taatta sabır. Üç, musibete karşı sabır. Bu üç yerde kişi sabrı muhafaza ederse sabrın muhafaza etmediği bir yer kalmaz. İbadette taatte ve bir de musibette. Namaz hem kalple hem de hareketle yapılan, insanı Allah'a en çok yaklaştıran, ahireti hatırlatan, gerçek manada kılındığında insanı kötü huylardan alıkoyan bir ameldir. Namaz kulun Allah'la buluşmasıdır. Namaz ibadeti münafıklara ağır gelir. Resulullah aleyhissalatü vesselam sıkıntı anında rahatlatmak için namaz kılardı. Ya! Hazreti Ebu Hureyre bir gün çok rahatsızdı. Geldi dedi ki ya Resulullah. Ben çok rahatsızım dedim. Acaba ne yapayım diye sorduğunda başının çok ağrıdığını söyledi. Git namaz kıl. Namazı kıldıktan sonra geldi dedi ki ya Resulullah. Ben bağırmış kalmadım. Evet. 154. Allah nasip ederse inşallah burada kalıyoruz. 154. ayet te bir dahaki dersimiz 163. ayete kadar inşallah. Yani 153'ü bitirdik. 154'ten bir dahaki hafta başlayacağız inşallahü rahman. Evet. Edebü'l-lisandan alay etmenin yasaklanışı. Hadis 201. Ümmü Hanî radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatu vesselam Meclislerinizde kötülük yapıyorsanız, Ankebut 29. ayeti hakkında soruldu. Buyurdu ki, onlar Lut kavmi yoldan geçenlere çelme takıp düşürüyorlar ve onlarla alay ediyorlardı. İşte onların yapmış oldukları fenalık budur. 202. ayet, hadis, Ayşe radıyallahu anhadan, Birisinin taklidini yapmıştım Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ben bir insanın Taklit edilmesini sevmem Bu benim için şöyle Ve şöyle yapmaktan daha büyüktür Yani kötüdür demek istemiş 203. hadis Abdullah bin Zem'a radiyallahu anhudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hutbedeyken birisi Yellendi ve insanlar ona güldüler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü selam buyurdu ki her birinizin yaptığı şeye mi gülüyorsunuz? E siz de bunu yapıyorsunuz diyor. Hadi o yaptı açıktan affedersiniz. E, bu bu açıkta oldu ki insan halidir. Efendim olabilir. E, yani siz yaptığınız şeye kendiniz yaparken niye gülmüyorsunuz? Yani, yani burada sitemvari bir konuşma. Her birinizin yaptığı şeye mi gülüyorsunuz? 204. hadis İbrahim en nehai dedi ki Şüphesiz kendimde konuşacak bir şey Kusur dile getirme Bulurum da onunla müptela olmak korkusu Beni onu söylemekten alıkoyar. Ne güzel değil mi? Yani kendime Kendime mesela kendime ait bir kusuru Kendimde mesela bulsam Başka birisinin kusurunu aramasam. Ne kadar güzel bir şey. Yalnız. 204-205. hadis daha radiyallahu anhudan İbn Abbas radiyallahu an Yazıklar olsun Bize ki bu kitaba ne olmuş Küçük büyük günahlarımızın Hiçbirini bırakmadan sayıp dökmüş Keh suresi ayet 49 ayetinde Geçen sagire küçük günah kelimesini Mümin ile alay ederken gülümsemek olarak Kebire büyük günah kelimesi ise Alay ederken kahkaha ile gülerek gülmek olarak tescil etti. Yani küçük günah, mesela şey yaparken, mesela alay ederken gülümsemek, büyük günah da alay ederken kahkaha ile gülmek. Yani gülümsemesi bile güzel değil yani. Evet. Allah hiçbir şekilde güzel değil maalesef. Evet Gıybetin kefareti Gıybetin kefareti Başlık Hadis 206 Ata Binebi Rabbah'ın Anh'a yalan Yalanın tevbesinin nasıl olacağını Soruldu Dedi ki arkadaşına git ve de ki sana yalan söyledim. Zulm ettim ve yanlış yaptım. İstersen haklı al ya da affet. Ne böyle öyle bir baba it? <gülüyor> ne böyle bir baba <gülüyor> Gidecek adama diyecek ki ya Mustafa efendi ya ben sana yalan konuştum. Seni aldattım. Sana şöyle yaptım. Böyle yaptım. İster hakkını al bende. ister efendim beni affet. Bir de aldın ben sen haftaya girmiştim oğlum. Her andaki şu kadar iler. Ya e, biz o zaman öyle Evet. E, yok falan. Ya ya. Adam çalışayım diyeceksin ben. Ya. Çalışsın. Ya. Ya. Atar radiallahu anhu söylediği iftira ile ilgilidir. Kişi bir bir topluluk önünde iftira etmişse hatasını topluluğun huzurunda itiraf etmelidir. Yani günahsız sebepsiz efendim suçsuz bir şekilde birisini iftira etmiş bir kişiyim bir toplumun ortasında arasında eğer ki mesela o hatasını anladığı takdirde o toplumun huzurunda itiraf etmesi o günah kefaret'tir ya kusura bakma hakkını helal et ben bunu böyle yaptım hadis 207 Malik bin dinardan bu günahın kefareti, kefa şey şey gıybetin kefaretidir yani. Buna dikkat edelim. Malik bin Dinar 207 Mali Hadis Malik bin Dinar'dan İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber bir köpek leşi gördüler. Havariler ne kadar kötü kokuyor dediler. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam dedi ki dişleri ne kadar beyazmış. Böylece onları gıybetten sakındırmak istedi. Bakın. Köpek hakkında bile yani bak ki bugün mesela işte, bu bu Hristiyanlıktan gelen bir şey Hristiyanım diyorlar ya İsa Aleyhisselam Hristiyan değildi. Yani demek ki gıybet o gün de harammış yani. Ne kadar kötü kokuyor demesi? Yani bunun işte o da ne demiş dişleri ne kadar beyazmış? Ne kadar beyazmış? Doğru yani köpeğin dişi beyaz. Derken yani o yani o beyazlıkla o siyahı kapatmak istemiş yani. Yani diş, beyazlık mesela ondan alı koymaksa siyalıksa onu onun yapılan gıybetin şeyidir. Evet. <gülüyor> la havle la illa billahil Emin olun iman ediyorum Rabbime şu toplum var ya şu hadisleri herkes okusa hiç kimse kimseye kötülük yapmayacak. 208 hadis Hüseyin bin Abdurrahman'dan Muhelleb bin Ebi Sufra bir adamın birisini gıybet ettiğini duyunca dedi ki sus vallahi onun rüzgarının şiddetinden dolayı ağzını temizleyemezsin. 209. hadis Hüseyin'den Kuteybe bin Müslim birisinin gıybet ettiğini duyunca dedi ki vallahi telaffuz ettiğin şey o kadar büyük ki zalim olarak et parçası yemiş oldu. Yani zürmediği olarak et parçasını yemiş oldu. Ta bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bir birisini defnetmişti. Bu zinadan ötürü e, işte had uygulandıktan sonra onları götürmüş defnetmişti. Gelirken birileri onlar hakkında söz konuşmuş yolda. Konuşurlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların konuştuklarını duymuş. Biraz ilerleyince bakmış ki affedersin bir hayvan leşi çok pis kokuyor. Demiş ki ey falan falan filan nerede gelmişler buyurun ya Resulullah. Şu eti yiyin demiş. Ya Resulullah bu kokuşmuş et yiyilir mi? Az önce sizin o efendim hakkında konuştuğunuz kardeşlerin hakkındaki o yediniz bu leşten daha kötü. Niye? Çünkü onlar öyle bir tövbeyle Allah'a gittiler ki, hani hat, günah gibi ki biraz bu günah, günahı örtmüyoruz. Allah'a reddik, o itirafı yapma, ön dikkat alma, belki dedi o ya sen bunu yalmışsın, tebdiye anımsın, şahşı yoksa, yani kirim o eder ya, günahı örtmüyorlar. O şeye kalk gittim, itirafınca sinir, dolayısıyla bu adam bir değil, bu Dolayısıyla kişi ahiret azabından kurtarıyor. Hani mesela el kesme var ya hırsızın el kesmesi. Yani el kesmesi durum değil ona. Onu ahiret azabından kurtarıyor. Yoksa ahirette azaba uğrayacak. Ve bir de diğer Müslümanların malını, canını emniyette bırakıyor. Evet. Mansur bir binzandan, binzadan dedi ki kardeşlerimden biri eğer bir arkadaşımı bana kötülemezse, bir arkadaşımı bana kötülemezse, Onunla karşılaştığımda seviniyorum. Bana benim arkamdan konuşan birini haber verdiğinde ise beni de başkalarına kötülemesinden korktuğum için ondan ayrılana kadar sıkıntı çekiyorum. Öyledir. Şimdi birisini gelip size çekiştirer, size anlatar, size başkasını anlatır. Evet. Hadis 201 El-Hasen radiyallahu anhudan, Sizi gıybetten sakındırırım. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki gıybet iyilikleri ateşin odunu bitirdiğinden daha fazla bitirir. Allah'u akbar. Hani ateşe odunu atıyorsun, e, o, o odun olarak kalmıyor ki, hemen bitiyor. Yanıp, kül olup gidiyor. İşte o da diyor, efendim amelleri kül ediyor, gidiyor. Evet. Evet geleceğimiz hadis 212 bütün insanlar hakkında iyi konuşmak gerekir şeklinde bir hadis geliyor Efendim Dolayısıyla biz de Efendim bununla emrolunduk olunduk Evet bütün insanlar hakkında iyi konuşmak var ya, ya, Allah, ya Estağfurullah. Evet. ayet ve hadislerdeki bu e edeül lisanda burada kalıyoruz bu 212. Hadis 133. Sayfa 212. Hadis Bütün insanlar Hakkında iyi Konuşmak Gerekir Başlık Evet Şeyde e, Tevhid Akaid'de ise Bu okuduğumuz şey Rahmetli Hasan el Benna'nın Hazırlamış olduğu bir e, eserdir Yani ders yaptığımız Ayet ve hadislerdeki sıfat ve İmam Malik şimdi önceki ayet ve hadisler dedik ya mesela o sıfatlardaki şey e, bunlar dört fırkaya ayrılmışlar demiştik mücesime fırkası e, efendim e, mücesime ve müşebihe aynıdır yani bir de muattıla fırkası bir de selef ve halef dört şimdi selefte İmam Malik'te kalmıştık Harmane bin Yahya rivayet etti ve dedi, Vehb bin Abdullah, Abdullah'tan işittim o diyordu, Ben Enes bin Malik'ten işittim o da şöyle söylüyordu, Kim Allah zatında herhangi bir şey vasıflandırırsa, Onun ayeti kerimesinde zikredildiği gibi, Yahudiler Allah'ın eli kısadır dediler, Eliyle boynuna işaret etti, Yani ellerinin boynuna bağlanacağı söyledi, Yine Rabbimizin ayetindeki gibi Rabbimizin ayetindeki gibi o her şeyi hakkıyla işiten, kemaliyle görendir gözüne, kulaklarına ve ellerine işaret etti. Ee, onlar yerlerinden koparılır ve kesilir. Yani bunu benzeten. O Allah'ı kendisine benzetmiştir dedi. Pek çok sahabi, pek çok sahabe ikram, Resulullah Aleyhisselat Vesselam'ın eliyle işaret ettiği ettiğini işaret etmekten kaçınmışlar ve kendi elleri onun ellerinden daha kısa ve onu ona benzediğini benzemediğini göstelemişlerdir. Halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi bir insandır, yaratıktır. Ona karşı hürmetlerinden dolayı böyle hareket etmişlerdir. Allah'ın bir elçisine karşı durum böyle olunca kendi misli gibi hiçbir şey olmayan Allahu Teala'ya nasıl varlıklarına benzetilebilir? Bu elbette imkansız bir şeydir. Ayetteki sıfatlarda sıfatlar ve Macuşin. Ebubekir el-Esrem, Ebu Amr Telemneki ve Ebu Abdullah bin Bittah kendi kitaplarında ve başka kitaplarda Aziz bin Abdullah bin, bin Ebi Seleme bin el-Macuşin bu konuda bir hatime olarak uzun bir söz rivayet etmişler. Şöyle ki. Allahu Teala kendi zatından sıfatlandırdığı şeyi Resulullah'ın diliyle isimlendirmiştir. Biz de biz de onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlendirdiği gibi isimlendiriyoruz. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bildirdiği vasıfların dışında yorulup külfete girmeyiz. Şu değildir. Ve bu değildir diye vasıflandırıldığı şeyleri de inkar etmeyiz. Sıfatlandırılmadığı şeyi tanımakta da kendimizi yormayız. Bil ki Allah sana merhamet etmiştir şüphesiz ki Allah'ın Allah dininde günahsız kalabilmen için senin ne ettikleri yere yaklaşmamakla mümkündür. Değil mi? Günahsız kalmak istiyorsan Allah'ın yasak ettikleri şeylere yaklaşma. Senin için çizilen sınırı aşmaman ona tecavüz etmemendir. Zira maruf yani güzelin tanınması hoşa gitmenin terk edilmesi dini inançların kuvvetli olmasındandır. Onun üzerine iyilik yayılmıştır. Kalpler onunla sükunet bulur. Allah onun Aslı ve esası kitap ve sünnetedir. Onun ilmini geçmiş milletler geçmiş milletler miras bırakmıştır bizzat. Allahü Teala kendisini zikrettiği ve sıfatlandırdığı gibi zikretmekten ve sıfatlandırmaktan da korkma. Rabbinin kitabında ve peygamberinin hadislerinde Allahü Teala'nın sıfatlarından olmayan ve zikredilmeyen şey içinde aklını yorma. Onun ilmi ve onu öğrenmek için meşakkatta girme lisanın da la da onu sıfatlandırma. Bizzat Rabbinizin kendini sıfatlandırdığı, vasıflandırmadığı yerde sustuğu gibi sen de sus. Kendisini vasıflandırdığı şeyi inkar edersen, vasıflandırmayı şeyi de seni güçlüğe, sıkıntıya sokar. Bu takdirde inkarcıların inkarını daha da arttırmış arttırmış olursun. Nefsinden vasıflandırdıklarını inkar eden yine kendi zatından hiçbir şey vasıflandırmadığı hususlarda vasfedileni edilenlerin, vasfettiklerinin külfeti daha da büyümüş ve artmış olur. Allah'a yemin ederim ki hak ve hakikati tanıyan Müslümanlar aziz olmuşlardır. Yani el i sünnetin, halef-selefin görüşü bu. Kendi marifetleriyle tanırlar. Yani Allah'ın nasıl kendisini tanıttığı gibi tanırlar. Yine küfrü ve hoşa gitmeyende inkar edenler aziz olmuşlardır. Yani Allah neyi mesela küfür etmişse, neyi mesela haram kılmışsa, neyi şirke düştüğünü göstermişse onu da inkar eden, inkar eden aziz olmuştur. Kendi inkarlarıyla inkar etmişlerdir. Onlar Allahu Teala'nın kendi kitabında zatın vasıflandır, zatını vasıflandırdığı şeyi işittikleri gibi onun yüce peygamberinin kendilerine tebliğ ettiği şeyi de işitirler. Bundan dolayı, bütün bunlardan dolayı kalplerine en küçük bir maraz ve şüphe yoktur. Salim bir kalp onu Rabbinden geldiğini bilir. Bir mümin Rabbinden başkasını çağırmaz. İlimde iyice kök salmış ve derinleşmiş olanlar bunu idrak eder. İlimlerinin kendilerini nehyettiğini yettiği yerde dururlar sınırı aşmazlar. Bir yerde ilim onu bir şeye nehyetti onun ileri geçme sınırı aşmaz. Onlar rabbilerimizin, Rabbimizin zatını vasıflandırdığı gibi, yani Rabbimiz kendi zatını nasıl vasıflandırdıysa, vasıflandırdığı gibi onu vasıflandırırlar. Onun zikrettiğini de terk ederler. İsimlendirilen sıfatlarını da inkarlarından dolayı tanımazlık yap, tanımamazlık yapmazlar. İsimlendirilmeyen sıfatları da derinliğe araştırarak güçlüğüne ve külfete girmezler. Zira onlar Allah'ın terk ettiğini terk ederler, isimlendirdiğini de isimlendirirler. Kim müminlerin yolundan başkasına uyup giderse ona onu döndüğü sapıklıkta bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme sokarız ki ona bir kötü, ona kötü bir dönüş yeridir. Nisa suresi ayet 115. Allah bize ve size hüküm vermeyi, hüküm vermeyi nasip etsin, doğru hüküm vermeyi nasip etsin ve bizi salih kullar zümresine ilhak etsin. Amin. Bakın halefin vaktimiz birazdan haleften okuyalım. Bir dahaki derste bakalım biter miyim? Selef ile halefin. Selef şöyle bilelim öncekilerin yani peygamberden sonraki kuşak halef de onları, onları takip edenler. Evet. Ayet ve hadislerdeki sıfatlarda Halef'in görüşü. Sana selef görüş mezhebinin görüşünü takdim edildi. Onlar sıfat ayetlerine ve hadislerine varit olduğu gibi inanırlar. Allahü Teala için ondan kastedilen şeyin mahiyetini terk ederler. Zira Allah Celle Celaluhu itikatlarıyla varlıklarına benzemekten tenzih etmek için böyle hareket ederler. Halef'e gelince onlar şöyle derler. Şüphesiz biz şu ayet ve hadislerin lafızlarındaki zahir manalardan murat edileni bir kenara bırakırız ve onun mecaz olduğunu, konulduğu manadan başka bir manaya geldiğini kabul ederiz. Çünkü bunları tevil etmekte hiçbir engel yoktur. Onlar böyle söylediler. Yüz kelimesini zat ile, yani Allah'ın zatı, el kelimesini kudret ile, bunun gibi diğer tevil'e muhtaç olan ayet ve hadisleri de tevil ettiler. O yüce varlığa varlığı mahlukatına benzetmek korkusundan dolayı bu yolu tutmuşlardır. İşte bu konuda onların sözlerinden sana birkaç örnek. Bir, Ebul Ferac bin El Cevzi El Hambeli Defu'ş Şübeha't-Teshbih adlı kitabında der ki: Allahu Teala Rabbinin yüzü baki kalır. Rahman suresi ayet 27. Buyurdu. Bunun hakkında müfessirler yüzün yüzü şöyle tevil etmişlerdir. Her şey helak olucudur ancak Allah değil. Kasas. Rabbin Rabbin baki kalır. Allahu Teala bir ayet-i kerimede onu irad ediyorlar onu irat onu irade ediyorlar. Enam suresi ayet 52 buyurdu. Bu manada murat ediyorlar. Yani bu bu, bu manada ya yani söyledikleri manaları biraz mesela e, şeyi mesela ne benzetirler? Hafif ufak bir şekilde yani bazen tevil yoluna giderler. Dahak ve ebu e, şey ebu şey helak olucudur. Ancak yüzü şöyle tevil etmişler. Her şey helak olucudur ancak Allah değil. Yani yüzdeki kasıt Allah'tır diyor. Her şey helak olacak olur, olur ama o değil. Kasas suresi ayet 88. Şu ayet ve hadislerin zahir manalarını almanın selef selefin tuttuğu yoldur. Diyenleri reddetmek için kitabında kitabın evvelinde bir bölüm ayrılmıştır. Sözün kısası zahir manayı almak Allahu Teala'yı cisim malûkata benzetmektir. Çünkü lafsın zahiri hangi şey için vaz olunduysa odur. Hakikate el için bir vücut organı olmaktan başka bir mana yoktur. Selef'in selef'in mezhebine gelince onlar onun zahiri manasını almazlar, onu da onu tevil de etmezler. O şekliyle. Selef tevil etmez, Halef tevil eder. Yani kısa bir ifadeyle. Onun hakkında süküt ederler ve mahiyetini Allah'a havale ederek Hakikatına iman ederler. Aslında bu konu çok uzundur. Fakat burada hepsini zikretmek imkan dahilinde değildir diye burayı biraz kısaltıyor. Evet. Ayet ve hadislerdeki sıfatlar razi fahreddin Razi. Bu da büyük bir müfessirdir. Burada kalalım inşallah. Bir dahaki haftayı da onunla şey yapalım. Biraz devam ediyor. Evet. ile ilgili şiirden bir zekatla ilgili bir şey okuyacağım. 18. şiir İslam'ın dördüncü şartı zekattır. İslam'ın dördüncü şartı zekattır. Fakirlere bir yardımdır, bir güçtür, bir takattır. Düşkünlere el atıyor bir nevi refakattır. Öyle bir müessesedir ki gücünü haktan alır. Diğer kurumlar ona karşı zayıf kalır. Güçlü bir müessesedir, fakirin hakkını zenginden alır. Eğer bugün mesela zekat müessesesi hakkıyla bir şekilde o müessese devam ederse hiçbir tane fakir kalmaz. İslam'a yönelenlerin kalbinde yer bırakır Zekat cihat eden mücahit için bir garantidir Yolda kalmış insana yol azığıdır İlim okuyan fakire maddi bir destektir Borçlu olan Müslümana bir garantidir Kur'an zekatı 8 sınıfa beyan etmiş Allah'ın ayetidir Zekatı vermek her Müslümanın görevidir O zekat görevi Allah'ın bir emridir o emre uymayan bir toplum felakettedir, o emri çiğnedikçe alçaltılır, sektelenir. Zekatı vermeyip kibirlik taslayanlar, paraya kul olup parayı din yapanlar, keyifleri uğruna, keyifleri için dinlerini satanlar, Allah için kuruş vermeyip desinler için yapanlar İslam'ın ilk zamanında zekat vermeyenlere açıyor savaş Zekat ile namaz birbirinden ayrılmaz uyan arkadaş Zekatı vermeyenler dine karşı açmışlar savaş Farkında olmadan ehli küfür ile olmuşlar sarmaş dolaş Zekat Müslümanın malından kiri temizler Zekatın bir manası da odur. Hakkı olmayanlara verirsen dinine küfreder. Fakirin hakkıdır bu Kur'an sana tembih eder. Yani bu zekat fakirin hakkıdır. Sen hakkını verirsen Allah'tan sana katlamalı döner. Yani boşa gitmez o. Zekat herhangi bir kurumun malı değildir. Zekat fakirin hakkıdır onunla güçlenir. Zekat ile zengin fakir birbiriyle pekişir, ehli küfür ise hep onları çekişir. Komünizm fakir ile zengini birbiriyle düşman eder. Zekatın sayesinde batıl fikirler tersine döner. Sen zekatını fakire ver sevabı sana döner. Senin Rabbin verdiklerini kat kat sana öder. Zekatını verirken uyanık ol ey Müslüman. Şunun bunun Adıyla alırlar zekatı İslam'a olurlar düşman. Basını ve medyası ile dinine saldırırlar her zaman. Zekatını kime verileceği beyan etmiştir Kur'an. Üşenme Müslüman kardeş Kur'an'da bul yerini. Sarıl sen Kur'an'a yükselt sesini. Zekat ile sen devam ettir müesseseni. Sana ne kadar gerici yobaz deseler de aldırma hiç kimseyi. Dinsizler zekatını, fitreni alıyorlar senden, fitne vizyonlarıyla seni ederler dininden, kitabına çağ dışı derler, vururlar seni kalbinden, kalbinden vuruldun mu, ayrıldın cesedinden. Allah aşkına, dinsizlere verme fitre ve zekatını, senin yardımınla kesiyorlar takatını, o paralarla güçlendirirler basınlarını, eline silahı verirler, akıtırlar kardeşlerin kanını. Evet. Bu da burada. Bitti. Ana çizgileriyle İslam fıkında kalmıştık. 93. maddede kalmıştık. 1. kitap, 5. bölüm. İstincanın lugat ve istilah manaları. İstincanın lugat manası, affedersiniz, insan dışkısının giderilmesi. İstincan'ın bir manası bu. Bu Fıkhıl İslam İslami ve edilletü hüccilt bir sayfa 34'ten alınmış. Sidik ile çıkış yerlerindeki necaseti temizlemektir. Bir manası da o. Bu da Büyük Şafii Fıkhından alınmıştır. Eziyetten kurtulma manasına da gelir. Bu da Beycuri'den alınmıştır. Evet. Evet. Bu istila yani istinca'nın kısaca lugat manası insan dışkısının giderilmesi, sidik ile çıkış yerlerindeki necaseti temizlemektir, eziyetten kurtulma manasına gelir. İstinca kısa manası bu lugat. İstinca'nın istilah şer'i manası ise necasetin su gibi bir şeyle yok edilmesi veya taş gibi bir şeyle azaltılması. Yani istilahın mesela istilah manası ise yani şer'i manası. Yani o necaseti ya su gibi bir şeyle gidermek veya taş gibi bir şeyle onu temizlemektir. Su gibi necasetin su gibi bir şeyle yok edilmesi veya taş gibi bir şeyle azaltılması. Yani temizlik için taş veya suyun kullanılmasıdır. Yahut da kan gibi mezi ve vedi nadiren olsa da her necasetin hemen değil de ihtiyaç duyulduğunda su ya da taşla temizlenmesidir. İstincan eden, eziyetten kurtulduğu ve çoğu kez yüksek arazilerin arkasına gizlenip yaptığı için istilahta bu ismi almıştır. Yani istincanın diye bir şey de eziyetten kurtulduğu ve çoğu kez yüksek arazilerin arkasına, hani affedersin insan defaceti yaparken yani yüksek bir yerlerin bir şeyin arkasına girer ki kimse onu görmesin. Bu ismi almıştır istilahta diyor. Evet. Yani kısa bir ifadeyle istincanın Lugat manası insan dışkısının giderilmesi, sidik ile çıkış yerlerin, yerlerindeki necaseti temizlemek, eziyetten kurtulmak manası. İstilah manası necaset gibi necasetin su gibi bir şeyle yok edilmesi veya taş gibi bir şeyle azaltılması yani temizlik için taş veya suyun kullanılmasıdır. Kısa bir ifade. İsticmar. Bir de mesela istinca dediği gibi bir de isticmar. İsticmar Pisliğin taş vesaire ile giderilmesidir. Aslı cemerat taşlar. Yani isticmarın aslı cemerattır taşlarla. Olan bir kelimedir. Yani affedersin. bir insan defi i in yaptığı takdirde suyun bulunmadığı bir yerde isticmar dediği taşla yani onu gidermek üç tane taşı o dübürün af buyurun, e, halkasından fazla büyük olmaması ki mesela fazla büyük olsa da almaz, küçük olsa da almaz. Yani üç tane taşla o e, efendim e, necaseti gidermek. Yani isticmarın, pisliğin taş vesaireyle giderilmesidir. Aslı cemerat yani taşlar olan bir kelimedir. Bir de ayrıca istibra madde 94 95 istibra eserin kayboluşundan emin olana kadar Çıkan pislikten kurtulmanın, temizlenmenin ya da çıkış yerinin sidiğin akıntısının kalmamasının istemesi. Yani istibra bazen mesela işte eserinden kaybolun şuna kadar. Mesela diyelim ki adam af edersin, helaya gidiyor. Ee, hemen çıkması bakarsın mesela af buyurun ufak su mesela o kanaldan birikmiş kalmış olabilir. Ne yapar? Efendim, onu istibra yapmak için, bu eserin kayboluşundan emin olabilmek için hareket yapar. Öksürür. İşte efendim, kimi diyor 40 adım yürümek. Yani mesela diyelim ki o hasta hemen aptısalmaz. Kalkar 40 adım yürüme imkanı varsa yürür. Mesela yürüme imkanı yoksa en az da 40 adım kadar mesela işte 40 kere böyle yani ve birkaç kez işte yani ve birkaç öksürükle yani o eserin kayboluşundan emin oluncaya kadar yani gerçekten tamam bitti. O pislikten kurtulmanın yolu. Bunu yaparken necase çıkarsa da elbisesini kirletirse ne olacak? İşte o kirletirse o kilanın yeri kalması gerekiyor. Onun için istifradır yani. O istibrada eserin kayboluşundan emin olana kadar çıkas çıkan pislikten kurtulmanın, temizlenmenin ya da çıkış yerinin sildiğin akıtsının kalmamasını istemesi yani. Mesela niçin bu istibra yapılıyor? Yani o efendim şeyden e, affedersiniz, o sidik sidik acaba yani e, insanın içinde kaldı mı kalmadı mı yani o kalışından emin oluncaya kadar onu terk etmek bazısı emindir hemen mesela girer çıkar bir baka efendim ardından yani on, ondan mesela akmadığında emin olur yani bazen mesela öyle olur bazen e, efendim e, Zeker'i sıkmakla mesela efendim o da olur ee, yani o şekil. Yani istibra'nın çeşitleri var mesela. Ne şekilde yani öksürükle, efendim hareketle, yürümekle bu şekilde efendim e, dikkat etmek gerekiyor. Bir de 96. madde istinzah. İst, mesela bu istibra Bir de istinzah var. İstinzah da bir istibra manası gibidir yani. Bu da pisliklerden uzaklaşmayı isteme demektir pisliklerden uzaklaşmayı isteme demektir. İstibra manasındadır yani bu da. istinza. Bunlar İslami e, efendim e, terimlerdir. Bu terimler e, terimleri bilmekte fayda var tabii. Pisliklerden uzaklaşmayı isteme demektir. İstibra manasındadır. İstinza. 97. madde bile istinka var. İstinka. İstinka temizi isteme demektir. İstinca durumunda kalçanın taş ya da su kullanarak parmaklarla oğulması kastedilir. Yani temizliği istemek. Yani istinca derken, yani güzel bir temizlik yapmak. istinca durumunda mesela istinca yaparken yani taşı kullanırken kalçanın taş ya da su kullanarak parmaklarla oğulması kastedilmesi. Suyu kullandığı takdirde parmaklarıyla ovarak o efendim e, necasetin tamamen o efendim e, mahalden uzaklaşmasını istemek e, veya taşı mesela kullanarak taş kullandığı takdirde en az 3 taş kullanmak lazımdır e, bu 3 taş ne fazla büyük olacak ne fazla küçük olacak yani dübürden fazla büyük olursa efendim taşı kald şeyi kaldırmaz pisliği kaldırmaz affedersin, necaseti gidermez çok küçük olursa yine öyle tezek hükmünde olan şeyler de öyle Taş şekli efendim hükmünde olan üç tane taşla efendim o e, şeyin yerini mesela efendim su yerini tutar. Şayet suyun bulunmadığı yerde. Yani mesela zaten onu, o faslı okuyacağız şimdi. Suyun olduğu yerde hem taşla hem efendim e, istinca ile temizlemek daha evladır. En evli olanı odur. Geliyoruz şimdi onu ya. Bütün bu vesilelerle necasetten temizlenmek içindir Sidik akıntısının eserinin giderildiğinden emin olmadıkça abdeste başlamak caiz değildir. Yani şimdi burada bu şeye de dikkat etmek lazım. Yani eğer ki sidik akıntısının eseri girdiğinden tam emin olmadıkça abdeste başladığı zaman caiz olmaz. Çünkü o mesela farkına varmadan abdestsiz bir şekilde efendim namaz kılmış olur. Bu da tehlikeli bir durumdur. Yani bu Boşuna kendini yormuş olur. Abdestsiz namaz kılmış olur ki bu da haramdır. Evet. <Sessiz> Madde 98, 1. kitap, 5. bölümün Arapça metni. <Sessiz> Fasl ı Hamisu, 5. fasıl. والاستنجاء واجب من البول والغائت والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحلة فإذا أراد اقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويجتنب الاستقبال القبلة بارها في الصحراء ويجتنب البول والغائتة في الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق وظل وثقف ولا يتكلم على البول والغائت ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما Madde 99 birinci kitap 5. Ke bölümün kelime manası. Saatımız ne dedi bakalım. Evet. Birkaç dakika var. Evet. Şimdi evet. okumuş olduğum faslın kelime manasını veriyorum. Beşinci fasıl. Vel istinca'u istinca nedir? Vacibun vaciptir. Farzdır. Vacip bir manada da farzdır. Neden vaciptir? Minel bevli den sidikten vel gaiti büyük pislikten gayiteden haftalu fttal olan bu ne en eğer yciye istince eder bir ah taşlarla bu sonra YouTube Aha tabi olur bilma su ile bunu toplu manını okuyacağım şimdi kelime kelime böyle verildiği zaman tam net anlaşılmıyor bazı mesela şey işte Arapça ile Türkçe çok birbiri zıt olduğu için ve yecuzu caiz olur. Neyi Ey yakta sürek kısaltılır. Neyi kısaltılır? Alel ma'i su üzerine. Ev veya Ala üzerine Selaseti 3 ehcarin taşlar. Yunkı kaldırılır, temizlenir. Neyle? Bihinne onlarla, o taşlarla. Neyi? El mahalle mahal. Yer yani o dübür, afelersiniz. Feda ne zaman ki erade isterse, ne isterse iktisare kısaltmak isterse neyin üzerine ala <gülüyor> ehadihima ikisinden birisinin üzerine birisiyle kısaltmak isterse yani gerek su gerek istince felma'u eftel felma'u su eftelu daha eftaldır. Su daha faziletlidir. ve bu sakınır Neyi sakınır? Nerede? İstikbale yönelmekten. Nereye? Kıbleti, kıble yöneltme, yönelmekten sakınır. Ve istidbariha arkasını çevirmek. Ha ona yani o kıbleye. Nerede? Fı sahrai sahrada. Boş alanlarda. Geniş efendim işte çöllerde, alanlarda. Ve bu sakınır. Neden sakınır? Beule, bevlden sidikten. Daha velgaite, büyük pislikten, büyük abdestten. Nerede sakınır? is suda. Hangi suda? Rakidi, durgun suda. Durgun suda da efendim büyük veya küçük abdesti yapmaktan sakınır. Daha nerede? Ve tahta şacaratil musmira. Ve tahta altında. Neyin altında? şacarat ağacın. Ağaçların altında. Hangi ağaç? Musmira. Meyve veren ağaçların altında. Adam gidip mesela meyve toplayacak. E bakacak orada bir koku var. Affedersin. İşte ne yapacak? O zaman küfre veya şeye sebebiyet olacak. Daha yollarda. Bir yol yol gibi yerlerde. Daha ve zilli gölgeliklerde. Böyle yapan çok insanlar var. Adam yolun ortasında yetmiş, affedersin. Gölgelikte, insan niçin gölgeliklerde? O gölgeliklerde insanlar oturuyor orada. Daha ve sakfi, çatlaklıklarda. Yani o çat, yerlerin çatlak olan yerlerinde. Çünkü orada da be, mesela yaşayan canlılar var. Mesela yılan yaşar, efenin fare yaşar, efenin başka herhangi bir canlı yaşar. Sen o canlıya da eziyet et, etme hakkın yok yani. İslam'ın güzelliğine bak. وَلَا mu Konuşmaz. Nerede? Ala üzerine. Neyin üzerine? بَوْلَ Beul yaparken. وَالْغَيْتَ Büyük pislik, affedersin. Yani afi e, ihtiyacını görürken konuşmaz. Gerek küçük, gerek büyük abdesti bozarken. وَلَا يَسْتَقْبِلُ Yönelmez şemse güneşe وَالْقَمَرَ Aya Güneşe ve aya da o defi esnasında yönelmez. Ve وَلَا ruhuma Arkasını çevirmez. Huma o ikisine güneş ve aya. Yani abdest bozarken güneş ve aya da arkasını çevirmez. Evet madde 100. Birinci kitap, beşinci bölümün toplu manası. Madde 101. İstincanın hükmü. İstinca. helâ ihtiyacı ve defi hacetle ilgili konuları içerdiği için bu ismi almıştır. Helal ihtiyacını karşılayan biri nasıl temizlik yapılır ve nelere dikkat edilir, nelere dikkat edilmesi lazım gelen konuları açıklar. Yani bu istinca babı bunu açıklar. Hükmüne gelince istinca'nın toplu manasını okuyayım o hükmünü bir dahaki şeyde okuyalım inşallah zaman kalmıyor. <gülüyor> Çünkü orada e, ayrıntılar var. Sade bu okumuş olduğumuz şeyi e, faslın bölümün e, toplu manasını okuyayım. İstincanın hükmü büyük ve küçük abdesti bozarken temizlik temizlenmek vaciptir. Büyük ve küçük abdesti bozarken Temizlenmek vaciptir Temizliğin En eftal olanı Önce taşla sonra su ile Yıkanmaktır Kısa yoldan temizlenmek ise Yalnız su ile Veya üç taş ile temizlemek Caizdir Yani iki şekilde temizlik yapılır En eftalı önce taşla sonra su Önce taşla o efendim Necaseti gidermek sonra su ile yıkamak En eftalı odur Kısa yoldan yap, yapılmak istenirse yani ister su veya üç taş efendim ikisinde de iki şekilde de caizdir. Kısa yolda temizlemek ise yalnız su ile veya üç taş ile temizlemek caizdir. Eğer ikisinden su veya taş ile birisini kullanmak isterse eftal olanı olan suyu kullanmaktır. Yani mesela diyelim ki kısa yolda da yapması caizdir. Yani ister üç su ile ister üç taş ile temizlenebilir. Eğer mesela daha eftalini yapmak istiyorsa yani eğer ikisinden birisini seçmek zorunda kalıyorsa yani ya taş veya su ile eftal olan sudur. Çünkü taş su su, su kadar temizlemez yani. Madde 102 kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmenin mekruh oluşu. Büyük ve küçük abdesti bozan sahralarda yani çöllerde açık yerlerde kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmekten sakınsın ve ayrıca durgun sularda göl ve havuz gibi yerlerde büyük ve küçük abdesti bozmasın yollarda Caddelerde, sokaklarda, umuma ait yerlerde ve halkın genelde gelip geçtiği ve alışveriş yaptığı yerlerde büyük ve küçük abdesti bozmaktan sakınmalıdır. Meyve veren ağaçların altında büyük ve küçük abdesti bozmaktan sakınmak. Gölgeliklerde çünkü çoğu zaman bu gölgeliklerde insanlar gölgelenirler. Çatlak deliklere de defi hacet yapılmaz. Defi haceti yapan kişi o ihtiyacı giderme esnasında konuşmasın, güneş ve aya karşı defi hacet esnasında önünü ve arkasını da ikisine ikisine de çevirmesin. Evet, burada kalıyoruz. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimiz bunun biraz teferruatını efendim okuyacağız inşallah şartları nasıldır? Taş ve yaprakla kullanmanın şartları nasıldır? Hanefilere göre durumlar nasıldır? Diğer mezheplerin mesela bu konudaki şeyleri inşallah okuyacağız. Allah nasip ederse bugün bununla kalıyoruz. Ve burada dersimiz saatimizde dolmuş oldu. Evet bu arada ilave yapacağımız ve soru soracağımız varsa bunları da efendim alalım. Ondan sonra dersimize efendim nihai noktayı koyalım inşallah. başlıyor kaşığı almıyor şimdi aslında öyle bir mikrofon böyle e, var mı öyle mikrofonlar var. mesela yani burada uzatmadan o değil mi bluetoothlu vardır herhalde hiç kablosuz değil mi var var kablosuz, kablosuz var bile mi var bende şey yaptım alacağız tabi kablosuz o, o maouselar gibi takıyorsunuz yok. Kaldırıp onları. He. Kulağı değil mi? Darmış dedikleri dolaştır. He, o, o da o Şimdi şey hakkında burada ayet-i kerime mani e, söylerken işte iman edenler hakkında sabır ve namazla evet. Allah'tan yardım dileyin. Yardım evet. isteyin. Evet. Manasını siz açıklarken de bunu gerçek manada hakikaten bir şey olarak almıyormuş. İşte gerçek manada sabah ve namaz kullanılmış burada. Evet. İşte bu son dönemlerde hatta bir olay oldu Mustafa İslamoğlu'nun çevirisinde çevresinde malinde birçok bazı şeyler köşe yazarlar bu işi bilenler işte Hı. şeyden Arapçıların yanlayanlar çok eriştiği yaptığımız şey, i̇şte İslamoğlu bunu farklı meal etmişti, sabır ve namazla yardım isteyen mevzunu işte namazla derken namazı kıyam olarak almış. Yani bir baş kaldırıyla bir şeyle, işte sabırı da ikisinin de farklı manada kullanmış. Ama yani. dipnolar da ona yer vermiş, evet. evet. diplolar demiş ki bu, budur ama yani ben böyle değerlendirebiliyorum yani böyle değerlendirdim anlamında o kendi yorumunu ortaya koymuş. Evet. Şimdi bu e, tabii ki yorumda farklı bir şey de bir de biz bazı ayet-i kerimelerden işte nüzul sebepleri var diyoruz işte bir de indiriliş nedenleri işte nüzul sebepleri. Evet. Bazı kelimeler, ayet-i kerimelerde hakikaten farklı manada değerlendiremezsin. Tamam yorum yaparsın ama evet. o senin yorumundur. Evet. Yani bu ben ne kadar doğrudu şimdi her bir konuda belli bir bilgisi olan Bir şeyi olan insan çıkıp e, Her kelimeyi Farklı anlamda yorumlarsa e, Bir sıkıntı doğurur mu Acaba evet. Şey açıdan hani... Şimdi evvela e, Kur'an bilgisinde bilgisi olmayan Bir kişinin bir yorum yapması Caiz değildir Bu birincisi bu önemlidir Mesela efendim e, Kur'an'ın meal noktasındaki durum o işe vakıf olan insanların Arapçayı güzel bilenlerin efendim e, şimdi e, bu noktada efendim e, her insan Kur'an'ı mesela tercüme ederken bakarsın farklı farklı anla, anladığı noktalar vardır. Yani hemen hemen aşağı yukarı aynı mesela e, mana etrafında dönüp dolaşıyor ama fakat o insan, diyelim ki bir insan vardır ki çok Arap diline, Arap dilinin gramerlerine kaidelerine, efendim usullerine, usullerini çok iyi biliyor o iyi bilen bir insan ile sıradan efendim ufak tefek bazı kelimeleri yeni yeni öğrenip de veya az daha bilgiye sahip olan nın mesela arasında büyük dağlar kadar fark var. E dolayısıyla şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da ilmi olmayıp da Kur'an'a vakıf mesela ilmi olmayıp Kur'an'ı kendi nefsine göre, kendi hevasına göre tefsir eden cehennemde yerini hazırlasın. Yani Kur'an kendi nefse nefse hevaya göre tefsir edilmez. Ancak ne no, olur nasıl olur? Mesela şimdi müfessir değilsin ama müfessirlerin kitapları elinde var fahredin Razi bu ayet hakkında şöyle demiştir. Diyebilirsin. Efendim e, Suyuti şöyle demiştir. Diyebilirsin. Celaleyn tefsirinde böyle geçiyor. Diyebilirsin. Efendim İbni Kesir tefsirinden böyle geçiyor. Diyebilirsin. Efendim şey tefsirinden böyle geçiyor. Buna bir sakınca yok. Ama mesela o noktada diyelim ki çok otoriter söz sahibi ise bu, bu böyle demiştir ama ben de buna nispeten şöyle diyorum. Ama o dediği nokta eğer o şeylere muhalif değilse kabul edilir. Muhalifse o şey deriz ki o senin söylediğin sana kalsın. Çünkü senin önünde bu işi daha iyi bilen müfessirler var. Anlatabiliyor muyum? İşte onun için bu noktada da yani mesela zaten siz sabrı hangi manada koyarsanız koyun sabırdır. Namaz da yine öyledir. Yani Cenab-ı Hak diyor ki burada mesela yani şey yapılması noktası. Şimdi ey iman edenler sabır ile namaz ile, yaiyuhalladina aminu ste'ainu bil sabri wa salat. Ey iman edenler sabır ile namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Yani gücünüzü onunla mesela takviye edin, kendinizi onunla takviye edin. Mesela şimdi düşünün mesela bir insan bir musibet karşısında sabretmezse ne yapar? Cinayet işleyebilir, harama düşebilir, adam öldürebilir, her türlü şeyi şey yapabilir. Şimdi o halde sabır mertebeleri var. Bir, musibete karşı sabır. iki efendim, taate karşı sabır. Üç, efendim, amelde sabır. Yani, Allah'a karşı itaat etmekte sabır edecek. Bundan yönünü değiştirmeyecek. Amel yaparken, amel etmekte ya bu namaz biter mi? Veya başka bir şekilde bu biter mi? Diye sabır edecek. Ve bir de musibete karşı. En önemlisi budur yani. Musibete karşı bir musibettir mesela. Ben her zaman bunu şöyle benzetiyorum. Musibetin ilk anı. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i öyle buyuruyor. E, es sabru sadmetül ula Sabır ilk efendim e, şeyde gerekir diyor başında gerekir. Yani ilk musibetin geldiği anda gerekir. Bir kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor e, bir mezarlıkta efendim birisinin başında okum, oturmuş ağlıyor. Bağıra bağıra çağıra çağıra ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki kardeşim sabret. Es sabrı ula. Sabır musibetin ilk anında olur. O da tabi Allah Resulü'nü tanımıyor. Peygamber olduğunu da bilmiyor. Yahu be adam diyor. Benim başımda olan musibet musibeti sen bilmiyorsun ki. Çekil başımda diyoruz, Benim başımda olanı sen bilmiyorsun. Bana böyle söylüyorsun. Allah Resulü de çekip gidiyor tabi. Onun yanına başka bir kadın geliyor. Diyor ki ya sen konuştuğun kişi kim olduğunu tanıyor musun? Biliyor musun? Bilmiyorum diyor. O diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Kadın özür dilemeye gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem. Mesela biz olsak kırılırız değil mi? Mesela git kardeşim ya sen başında benim derdim ne ki sen bir de gelmişsin. Kadın özür dilemeye gelirken ya kardeşim sen niye bana böyle söyledin demedi. Demedi. Yine aynı şey. El sabrı sadmetül ula. Sabır musibetin ilk anında olur. Yani ilk anda gelen musibete sabredersen arkası zaten unutursun. Bir şekilde efendim. Yani neye benziyor biliyor musunuz? Düşünün. Efendim bir çöl fırtınasının olduğu bir sahanın içindesiniz. Kum fırtınası. Şimdi siz o kum fırtınasına karşı birkaç dakika sabırla göğüs gererek efendim sabreder yüzünüzü gözünüzü kapatır. Efendim o gelen fırtınanın etrafı sizin etrafında döndüğü şeye o ana mesela kadar sabrederseniz 3-5 dakika sonra o fırtına kay kaybolur gider yani. Siz de selamete kavuşmuş olursunuz. Ama panik yapar, oraya buraya koşarsanız, o fırtınaya karşı önlem almazsanız, e bu sefer ne olur, o fırtına sizde de boğar. Belki başkaları boğmasına da, da sebep getirir. İşte onun için, Yani burada, şimdi Cenab-ı Hak niye diyor, sabır ile namaz ile Allah'tan yardım isteyin? Çünkü sabır, Allah'a karşı bir efendim, in intiyazı gösterir. Onun mesela efendim emrine mesela şey olduğunu, amade olduğunu gösterir. Namaz da Allah'a hatırlatır. Yani o musibet anındaki bir insanı düşünün, mesela efendim o musibette yakalandığı bir anda kalkıp mesela sabırla namaza yönelirse, o namaz esnasında Allah'ın huzurunda durduğu için o durma, o duruş onu mesela hem sabr'a götürüyor, hem Allah'a itaate götürüyor. E o halde Cenab-ı Hak e bu sefer hemen diyor ki, mesela bak eğer yardımı dilerseniz böyle benden dileyin. Ondan sonra ardında diyor ki, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ya yühellezine amenu, şimdi bak burada, şimdi bu, bu mesela sabır kimin içindir? Ya yühellezine amenu, bu iman edenlere, ey iman edenler, yani ey kafirler demiyor. Ey iman edenler, ey ben Allah'a inandım diyerler. peygambere inandım diyerler eğer siz şu vasfı yakalamak istiyorsanız sabır ile namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Ardında innallaha ma'as sabiriyyin. Çünkü muhakkak ki Allah sabr edenlerle beraberdir. Heh, demek ki sabreden Allah'la beraberdir. Sabrı aşan şeytan devreye girer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ebu Bekir ile bir sahadaydılar. Bir müşrik Hazreti Ebu Bekir'e çok ağır sözler kullandı. Hazreti Ebu Bekir hem, hem, hep onu Mesela e, sabırla dinliyordu Karşılık vermedi Nerede öyle bir vasıf Ne kadar güzel bir vasıf Kim buna sa sabredebilir ki Adam senin karşında sana sahip dökecek Sana sabredeceksin Ondan sonra Hz. Tebu Bekir durma şey yapmadı Bir şeyine karşılık verdi Allah Resulü'nün rengi değişti Biz diyor Allah Resulü'nün rengi değişince Durumu fark ettik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten kızmıştır o durumu anladık Ardında diyor O gittikten sonra dedim ki ey Allah'ın Resulü Sen niye bana kızdın Bak o kadar bana hakaret ettiği halde Ben sabırla ona karşı koyuyordum Ben sadece bir efendim Kelimesine karşılık verdim Sen bana kızdın Ya Ebu Bekir, ben sana kızmadım Sen o sana sayar dökerken Senin yanındaki melek derdi ki Aynısı senin olsun O ona geri iade ediyordu Fakat sen efendim ona karşılık verince melek kayboldu, yerine şeytan geldi, ben buna kızdım diyor. İşte onun, ondan onun için diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, İnne muhakkak ki Allah ma'asabirin, sabredenlerle beraberdir. Evet. Mesele bu babacığım. Yani, şey, hocam, burada yani, herkes... evet, buyurun. Buradan mesela hocam izah ettiği gibi, sabretmenin üç anlamı çıktı mesela. Evet. Yani en son kertte işte hocam diyor ki, Sabredin, yani bir musibete sabretmek mesela. Evet. Ya da bir düşmana direnmek ya direnmek, da. Direnmek, bir sabır. Bak bir anlamda budur Ciyade yani. Tabi. Sabırla. Diğerini yani. sabredin. Yani tabii. bakın e, burada işte... Çok, yani alanı genişletmek çok Tabi bir kelimenin hani birinci, ikinci, üçüncü, dörüncü anlamı gibi. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'in mucizesi olarak tabi her şey e, her türlü bilmediğimiz hani bir maden gibi evet. araştırdıkça birçok anlamları çıkarabiliyoruz yani yani burada zaten ben hatırladığım kadarıyla direniş anlamında kullanmıştım tabii Soru ki direniş tabii yani ki. işte bir direnerek de, yani, tabii direnerek işte e, namazı da e, baş kaldırıyla bir karşı koyuşla bir e, Allah'tan yardım bir isteyin o da öyle yani, şeyimiz hani evet. bu biraz devrimci bir şey, şey meal olmuş ama işte evet. diğer denek ve işte bir baş kaldırıyla, hani evet. bir karşı koyuşla Allah'tan yardım değil. Tabii ki. Tabii. Öyle, öyle tefsirleri evet. de var ya hocam, dirayet tefsiri yani, var, hani tabii, tabii. Şey, te çeşitleri var. Evet. Yani düşmanınızla karşılaştığınızda, mesela cihat muharebe, muharebe meydanlarında, efendim, gevşeklik göstermeyin. Hem namazınızı kılın, hem de sabırla o düşmana karşı direnin. Yani, evet. Bir de bu e, bir konuda şu. Yani bu daha şeyi dar, daraltıyor herhalde yani e, mali daha da daraltmış oluyor yani geniş manada değil de daha daraltıyor manası evet. bir farklı bir farklı bir alana yönlendiriyor insan Şeyin işte mesela insanların belki o dil, dilde anlayacağı e, şey yönlendirerek veya Böyle cihat sahasına kesildi. bazı evet. insanları yönlendirmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bazı insanlar gelirlerdi derlerdi ki ya Resulullah, işte efendim amellerin en fazlatesi nedir Allah Resulü bakardı, eğer namaza karşı biraz iştiyakı varsa vaktinde kırılan namazdır dedi. Yani onun iştiyakını arttırmak için. Mesela bazısına cihada karşı varsa Allah yolla cihad etmektir dedi. Birçok mesela farklı farklı şeyde misal vererek onları şevklendirirdi yani. Evet. İşte o da belki o manada olabilir. Bir soru da o... evet. sabır nasıl olur? İbadette sabırsan ki şöyle oluyor. Hani ibadet mecburi bir şey yapman lazım. Evet. Allah ibadet sonuçta evet. taat. Ee, ama sabret, hani dayan. Bıkkınlık getirmeden. Şimdi yani. e, burada öyle bir izlenmiş bu işte. Acaba ibadeti insanlar yaparken sıkılıyordu, ona mı sabret diyor? Öyle derse ki şayet insan yaptığı ibadetten sıkılırsa veya da hani bir zoraki mecburi yapma e, şeyine girerse orada ibadetlik e, ...şeyi de şüpheye düşer. Yani ibadet midir? Bu ibadet mi olur? Yani kabul mu olur İş şahsında? Yoksa... ...hani zoraki yapılan bir şey gibi oluyor ya insanın içinden gelmeyerek... Evet. E, ...sonuçta hani mecbur olduğu için yapmak. Evet. E, evet. E, e bu kez de bu likten çıkmaz mı acaba? E, bir vuru şekil şeyine mi girer? Evet. Yani, i̇badette sabır. Ben biraz şey yapamadım yani ibadette. Evet. evet. Allah razı olsun. Şimdi ibadetteki sabır, zaten ibadet Allah'a has kılınan bir şeydir. Yani ona ibadet yapılır. O ibadete mükellef olan da kuldur. Eğer o kul, o ibadeti kendisine herhangi mesela namaz bir ibadettir, hac bir ibadettir, zekat bir ibadettir. Yani müminin her kulluk sahasındaki bir şey bir ibadettir Allah'a karşı. E bu mesela Allah'a karşı olan ibadet de Mesela bu ibadet kime yapılır? Sadece Allah'a. Sadece Allah'a. E sadece Allah'a ibadet yapıldıkça, yapıldığı için efendim, e, o ibadette ibadeti terk etmemek için sabır gerekir. Mesela diyelim bir ibadete başladın. Yani o ibadeti sonuna kadar, hayatın sonuna kadar bu zaten benim üzerime farzdır der. Efendim, bunu bana zaten Allah yapmamı emrediyor yapmamı emretmekle beraber hiçbir gevşeklik göstermeden hangi ibadeti yapıyorsam o ibadette devamlılık, süreklilik de sabır. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ona gevşeklik yapmadan, tembellik yapmadan efendim zaten iş, işin riyakarlık boyutu ayrı bir boyut. Mesela eğer adam ya işte bak bu adam ne güzel namaz kılıyor bu adam ne güzel işte efendim Kur'an okuyor. Kur'an da bir ibadettir. Bu adam ne güzel vaz ediyor. Bu da bir ibadettir yani. Allah'ın mesela dinini anlatıyorsun. Bu adam ne güzel vaaz ediyor. Bu adam işte efendim ne güzel hac yapıyor. Bu adam ne güzel dua ediyor. Bu adam ne güzel efendim şey yapıyor gibi mesela. Onun kalbinde o tür düşünce, o tür efendim duygu, o tür efendim tasavvur varsa onun zaten ibadeti ona değil, o Allah'a değil. O ibadeti yaptığı kişilere. Cenab-ı Kıyamet günü diyecek ki Ey benim kulum sen bu ibadeti yaparken bana ibadet etmedin. Sen kime ibadet ettiysen onlara git. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice kişiler var ki harp meydanında efendim savaşırlar ama şehit olmazlar. Onların dertleri efendim işte şu adam ne kadar kahramandır, ne kadar cesurdur, ne kadar şeydir. Hatta mesela bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşırken o mesela bazılarına bu adam cehennemliktir demiştir. Mesela düşünün. Cihada gelmiş, Uhud Savaşı'nda katılmış. Bedir savaşına katılmış. Mesela bir cihad için, için, mesela içinde mücahitlerle beraber çarpışan bir birisine Allah Resulü diyor ki bu adam cehennemliktir. Şaştık diyor. Donduk kaldık diyor. Ondan sonra bilahare o adam diyor efendim savaştan aldığı bir yaraya dayanamayarak efendim mızrağını, kılıcını dikti, karnını bas, üzerine bastı ve kendini intihar etti. Allah Resulü'nün o mücdesi çıktı ortaya için biliyor musunuz? Yani şimdi mesela kıyamette Cenab-ı Hak diye, mesela o sorguya çekerken ne yaptın ey benim kulum? Allah senin yolunda cihad ettim. Hayır. Sen nefsin için efendim bu adam kahramandır desin de diye yaptın. Veya kabileni korumak için yaptın. Veya şanını, adını, şöhretini yükseltmek için yaptın. Namaz da böyledir. Hac da böyledir. Zekat da böyledir. Yani desinler için, gösteriş için yapılan hiçbir şey Allah katında makbul değildir. Yükselmez yani ona. Ama bunun dışında her şey ona yükselir. Ve o işte o ibadeti yaparken bir gösteriş yapmamak için sabır. Bak dikkat buyurun. Riyakarlık yapmamak için sabır. Efendim o ibadeti yaparken aman bu insanlar bana bunu diyecekler. Mesela hemen kalbine danışarak kalbini frenlemek suretiyle buna ben ya Rabbi sen beni bu hale bu duruma sokma. Diyerek ona karşı sabır. Şeytana karşı sabır. Şeytan tiynetli insanlara karşı sabır. O mesela noktada onu kışkırtıp efendim itaat yolundan itaatın mesela dışına çıkararak onu isyana götürmek için gereken kişilere karşı sabır. Ve bu ibadeti yaparken de aşkla, şevkle bunu bana Rabbim emretti diye. İşte bunu adı da hilastır. Efendim bu şekilde yapan bu ibadetteki sabır bu noktadadır. İsyandaki sabır, bir de masiyette sabır mesela. İbadette sabır, mesela masiyette sabır. Mesela ibadet taat aynıdır yani. Bir de masiyette sabır, Günah düşmemek için sabır. Mesela sen bir tarafta efendim ibadet yapıyorsun, diğer tarafta senin etrafını kuşatan binlerce efendim günaha sokan aletler var. Günaha sokan şeyler var. İşte müzik vardır, çalgı vardır, kadın vardır, efendim şehvet vardır, her türlü şey vardır. Bu efendim şeye kapılmamak için gereken itineyi göstererek sabır sabretmek. Şeytan tiniyetli insanlara karşı sabır. O seni masiyete götürüyor. Yani ha, haramatını teşvik ediyor, işte gıybete teşvik ediyor, zinaya teşvik ediyor, efendim adam öldürmeye teşvik ediyor, efendim işte e, afedersin e, mesela karı kız peşinde koşmaya teşvik ediyor, içki içmeye teşvik ediyor, faiz almaya teşvik ediyor. Bu yollara girip de mesela isyana girmemek için sabır. Bunu da yaptığın zaman bu da efendim isyanlar, isyanda sabırı gerçekleştirmiş oluyorsun. O diğer şeyi yaptığın zaman da ibadetteki sabrı öyle gerçekleşmiş oluyorsun. Bir de musibetteki sabır. İşte o musibet mesela herhangi bir şey. Kaza gelir başına mücahit efendim cephele savaşırsın. Efendim işte mesela ani bir şekilde bir hastalığa tutulursun. Efendim, yani bu hastalığa tutulurken efendim isyan etmeden o işin Allah'tan geldiğine teslimiyet göstererek sabır, sabırla metanetle o Rabbine karşı şükrederek o dili mesela isyan yoluna değil, sabır yoluna kullanarak ondan yardım istemek. İşte mesele bu yani. Anlatabiliyor muyum baba? Bilmem anlaşılabildi inşallah herhalde. Buyurun. Başka bir ilave yapacağımız bir şey var mı? Allah'a mümkün. Peki. Ve ala seyyidina Muhammed'in nebiyyü l-ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel musselin. Velhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha ma'an salavat. Allah'a selam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elrahmanirrahim. İmanikiyyumdini. İyakan na'bihu ve iyakan estağine edin. Aslaatülmustakillahi. Aslaatüllediğin enamte aleyhi. Bayriyel moutum ve aleyhi. Alin. Amin. Amin. Cümmelimizden Allah'ın şükür. -al Allah sizden de razı olsun. Rabbim. Allah'ın şükür. Allah'ın şükür. Sizin de ilminizi arttırsın. Bu vesile.